Bir kere gittikten sonra geriye dönme yoktur. Heyhâte heyhâte limâ tu'adûn Bir daha aldet öbür alemde olacaktır. Burada dökülen tohumlar orada neşunema bulacaktır. Burada ekilen her şey orada büyük bir mezruat halinde karşımıza çıkacaktır. Burada çekilen zahmetler,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 onların hangisinden Allah'a azlaşacağımız intizar havası içinde hepsini behemalde değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Bir irşad vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Bir cihat ordusuyla mı karşı karşıya kaldınız? Dini bir müessese ihya etme vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Hakkı batılın savletinden kurtarmakla mı karşı karşıya kaldınız? Müslümanla eski onur ve izzetini yeniden iade etmek vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Ne pahasına olursa olsun, ben gösterdiği istikamette koşmaya çalışın. Hicretin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33, 34 sene gibi bir zaman geçmişti. Medine'yi Tayran'ın içinde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 Sahep hadisine göre tofağınna Kostantiniya, falan emir emir ve emir ha, falan emir Jeeş, dalikar Jeeş. Kostantiniya, İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne yüce, ne alıcı, ne güzel kumandan. Onun arkasında o büyük sardar dinleyen, Fatih Oruç havası içinde fethedilen asker ne güzel asker diyor Allah Resulü. Herkes bu güzel askerin içinde yerini almak ve her kumandan Nebiler Nebisi'nin tercih ettiği bu sevdere razam olmak istiyor. ki bu mevzuda hamleyi yapan Hazreti Maviye'nin oğlu talihsiz yezit olmuştu. İşte bu ordu içindi bu heyecan ve helecan. Bu heyecan ve helecanın olmasından belki 35-40 kırk sene evvel,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 Herkes ''Ya Resulallah akimindenâ'' diyor. Allah Resulü hallu sebiylehâ'' ''Fe innehâ me'mûre'' ''Bırakın devenin zimamını, o bir me'murdur bilir ne yapacağını.'' Nâyet, nâyet bir kapının önünde çöküyor. Bu Belî Neccar İbni kapısıdır. Deve Belî carın harabesinde çökünce,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 Aziz misafir, Medine'nin umuma ahvale gören garibi Ebu Eyyubül Ensari Hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaye görmüş, görmüşken hamisiz kalmış insan, ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan, Ebu Eyyubül Sarı Hazretlerinin evinin alt katında.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 Eba ne yapacağını bilememekte. Resul-ü Ekrem evin alt katında, üst katında, bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çoluk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulüne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah, buyurun, büyük hata ettik, lütfederseniz üzer üzerimize çıkman istiyoruz, ısrar ediyoruz.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 Nefisle, malla, canla, Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hz. Ali ve Muaviye meselesinde Hz. Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesele surhla bertaraf edilince, fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa biat ediverdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titri, titriyordu. Bir gün İstanbul'u fethetmek üzere,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 yara aldı ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan, ordunun kumandanı geldi. مَا اَجَتُكَ ya اَبَا اَيُّبُ ''İhtiyacın nedir?'' dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa, herhalde der ki, çocuklarıma söyleyi şunu yapsın, evlatlarım şöyle etsinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın, onları demiyor.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 Ben o Fatih ordunun kılıç çakırtılarını duyacağım. Atlarının kişlemesini duyacağım. İşte bunu duymak için beni götürdükçe götürür. Allah Resulü'nün meymanların omuzunu alır. Vefat ettikten sonra. Başlarına dökülen kaynar sulara rağmen, ve izen sözüne uyarak götürdükçe götürün Rum'un göbeğine kadar götürür. Ben Fatih orduların Fatih atlarının kişnemelerini duyacağım. İstanbul'a, Rum'a en yakın yere gömülür. Bugün metfun bulunduğu yere yakın bir yere gömülür Ebu Ayyübü'l Ensari. Yezid ordusu Fatih ordu olamaz. O Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Padişahıyla, serdarıyla, Ulubatlı Hasanıyla Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Arap'ın Yağız atı oradaysa,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 Ebu Aeyyubil Ensari'nin sebessüm eden dudaklarından şunları duyuyoruz. Sadat Allahümme ve Allah Celle Celaluhu bize vaad ettiği şeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vaad ettiği şey doğru çıktı. Ve biz bugün onu müşahede ediyoruz. Allah'ın rahmet ve gufranı, Ebayyüb-ül sariyle ile beraber bütün mücahidinin ruhun olsun. Neydi bu tehalük, neydi bu mahlekelere iktiham, neydi hayatı istihkar ettiren husus, neydi evlat-ı yâli terk ettiren mesele, neydi o yaşta ata binmeye zorlayan ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirten ve neydi beni düşmanın içine gömündedirten, Neyi acaba atın kişlemesinden duyduğu Hazın manası? Bütün bunların berasında inandığı bir saadet yurdunda, selamet evinde Allah'ın rızasını kazanma, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın turfanda hurmalarla donatılmış mukaddes sofrasına oturma, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olma, haşre, neşre inanma, Öldükten sonra vasıb-ı adl inanma. Hakiki hayat rezâdetin kafirin dediği gibi innemel hayat inma inmel hayat hayatu'd-dünya. İnhiye illa hayatu'n-dünya ve mebusin değil. Belki hakiki hayat, hakiki saadet, saadet hakiki selamet, ahiret yurdu olduğuna inanma. Bu tehalüfleri onu zorlayan bu maliki iktihama onu zorlayan husus olmuştu. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle maliki iktiham ederler. Meşakkatlere katlanırlar, hayatı istihkar ederler, milletlerini, millet farklarını düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yığın yığın saadet ve selamet intizar eden, fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozukça cemaatler haline gelen ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyan içinde bocalayıp duran Türk serkeş cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ittihâretini hidayet eylesin ve sonra Darus-Selam'a vasıl kılsın. Ela inne ahsanel kelam ve aflan nizam. Kalamullahil melikir azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا أقرأ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون